Baykuş kardeş gecenin karanlığında yine uyanık. Gündüzleri uyuyup geceleri bekçilik yapmak adetidir. Bu yüzden ormandaki hayvanlar huzurla uykuya dalmış. Yine de bir tek gözünü açık bırakıp diğerini kapatmış. Baykuş kardeş az sonra bir sesle irkinmiş. O da neydi? O ses biri ağlıyor gibiydi. Karanlığı iyice dinledikten sonra kanatlarını çırpıp havalanmış ilerideki çınar ağacına konup yine dinlemiş bu ses çok garip diye düşünmüş daha önce böyle bir ses duyduğumu düşünmüyorum diye içinden geçirmiş aklına yaşlı bilmiş eşek gelmiş insanların elinden kaçıp gelmişti belki bilirdi kanatlarını çırparak yaşlı eşeğin inini bulmuş ve onu uyandırmış ''Hey eşek kardeş uyan demiş. Baykuş kardeş ne istersin bu saatte? Homur humur humurdanmış. Ormanda bir ses var. Bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum. Orman için tehlike olmasın." demiş. "Tamam, tamam. Geliyorum." demiş yaşlı eşek. Baykuş'la eşek bir süre sonra karanlığı yardılar. Ses bir çalıktan geliyordu. Eşek "Biri alıyor." demiş. Sahibimin çocuğu olduğunda böyle ağlardı. Sonra çalıkları kaldırıp Altına bakmışlar. O da nesi? Bu bir bebek. Üşümüş olmalı. Demiş. Şimdi ne yapacağız? Demiş baykuş. Çabuk koyunlara rica et gelsinler. Demiş eşek. Kanatlarını hızla çırparak Koyunların inine gitmiş. Bu in biraz daha uzakmış. Koyun kardeşler ''Koyun kardeşler acele uyanın.'' Koyunlar meleyerek cevap vermişler. ''Ne var baykuş kardeş?'' ''Acele gel.'' Yaşlı eşek çağırıyor. Baykuşun telaşını gören koyun kardeş yavrularını uyandırmadan sessizce ininden çıkmış. Baykuş uça uça koyun koştura koştura yaşlı eşeğin yanına gelmişler. ''Yahu bu insan yavrusun burada ne iş var? Üstünde hiçbir şey yok.'' çek karnı aç koyun kardeş Koyun kardeş Şimdi anlamıştı Küçük bebeğin yanına yaklaştı Memelerini ağzına değtirdi Tıpkı bir anne sıcaklığındaydı Koyuncuk, emdi Emdi bebecik, kim bilir Annesini ne çok özlemişti Karnına doyunca ağzını çekiverdi Gülüverdi yumurcak Koyun kardeş diğerlerine Bu gece inime götüreyim Hem ısıtırım Hem de acıkırsa doyururum Baykuş ve eşek başlarını sallayarak onaylamışlar. Koyun kardeş ağzıyla bebeğin bezinden tutmuş, inne götürmüş. Kuzuların yanında bebecek ağlamadan kalmış Aslında hayvanlarda bu iyiliklerin hepsini görürüz. Koyun sütünü ve yününü verir. Eşek gücünü, ömrünü. Ya baykuş niçin nöbet tutar Sabah kadar ve diğerleri? Diğerlerinin iyiliklerini de sen düşün küçüğüm. Masal yarıda kaldı sanma. Bu bebek zalim bir hükümdarın elinden kurtarılarak ormana bırakılan çok iyi bir insanın bebeğidir. Zaman geçtikçe yetişecek, büyüyecek, o zalim hükümdarı taktından indirecektir. Her zalimin sonu iyi değildir çocuklar. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle.